Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır dedi. Günün birinde Süleyman'ın cinlerden İnsanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte, düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Derken, karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca, Ey karıncalar! Haydin yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler, diye seslendi. Onun sesini işiten Süleyman, tebessüm ederek, Yâ Rabbi! dedi. Beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle bir de kuşları teftiş etti de, hüt hütü neden göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı dedi kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde onu Şiddetli bir şekilde cezalandıracağım, yahut boynunu keseceğim, derken çok geçmeden hüt, hüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim. Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi, pek büyük bir tahtı da var. Ne var ki, onun da halkının da Allah'ı bırakıp Güneş'e ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan, şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve o en büyük aşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.